El-i Bittâhineşşeytanir-rajîm, Bismillahirrahmanirrahîm. El-Abdülillahirrahmanirrahim. As-salatu ve selamu alâ seyyidil-ervedîn ve-l-âfirîn, Muhammedin ve âredîl es ve-naktebi-e-hûb-i-iflâh-i-il-i-yel-i-dîn. il Aziz sevgili kardeşlerim, Cuma'lı mübarek olsun. Bu, evl-i olan gün hepimiz için hayırlı olsun. Allah mütevâle size Bugünün günün sevaplarını, ecirlerini, ikramlarını günümüze nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin hadis-i şeriflerinden okuyarak e ezan kadar zamanımızı sevaplik şekilde geçirmeye gayret edeceğiz. Çünkü meşguliyetlerin en sevaplısı ilmle meşgul olmaktır. İlimle meşgul olmaktır. Zikirdir. Zikirde ibadettir. Önemli mi? Ve insan camide namazı beklerken oturduğu müddetçe Peygamber C.A. Efendimiz'in bildirdiğine göre namazı bekliyor ya, onun için namaz kılıyormuş gibi zaten sevap olur. Zaten oturursa beklese bile namaz kılıyormuş gibi sevap olacak. Ama o kadar da kalmayayım. bir de şey yaptığı için, evet, ilim öğrendiği, ilim mücadelesi yapıldığı için sevaplar çok olur. Ama azale hareketlerimizi ömrümüz boyunca her yere her zaman e, sevaplı işler yapma muhafak eylesin. Harunlar bir anda zaten uzak Ayağımızın yolundan sattırmasın, kaydırmasın. Sıra atılmasın. Bizleri bir günlük ulaşıncılar bile ayırmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Dünya ile ilgili bir hadisi kerimini okuyarak başlamak istiyorum. En an insanın âmî ve sellem hamletlere koymuşlar ki dünya min akdeze ve min hatta yok diye hafbeh ve dünya dünya yani din halk davutu alpa sarı sadece Bu vakit gene böyle Allah'ın önemi içerisinde efendisiz tabi ki Hz. Muhammed peygamberin esrar görmüş reddedilmiş Hazretleri din yani ile ilgili Birincisi cümlesinde buyuruyor ki, ''Niye biz daha da dünya, diman hal imhani ahiretik?'' Ahiretik için hazırlık yapabilen kimseye göre dünya, ne güzel bir yurttur, ne güzel bir konaktır ne güzel bir yerdir. Böylece aile kişi hazırlanıp, hatta yurduya bakma, o kandına kadar, burada da, güneş işler yapar, ne güzel bir ekran dünya. Süladığımız 25 dünya, 25 milyarla dünya, ne kadar bir yurt bıraktı dünya için? Evetim, tahsil etten evetim insanlar için ve Rabbimizin zafer kazanmaktan gelip bıraktığı insanlar için. Ne derler yani? Allah'ın dünya, dünyayı konum dil dünyaya da Allah dünyayı kahretsin denirse Allah dünyayı kötü kılmış, tecelli etmiş, harameye de gibi böyle bir şey yapmış. Demek çevrilmiştir bizim bir zevk zaman kahretik dünya, dünya ona karşılıkten bir kap bahanası, aşklar deniyor işte hanginiz daha arsiyse Allah da onu çekilmeyiz. Yani sen bana böyle gösteriyordun ama adam senin şirkin eylesin beni çok Şimdi bu hadis bir şey, kelimelerini biraz izah ederek meselenin içine girelim. <gülüyor> Dünya kaç yurtta duruyor. Hepimiz <gülüyor> dünyanın içinde yaşıyoruz. Daha dünyada yaşıyoruz dediğimiz. Dünyanın iyilik özür. Azam ne kadar? Azam ne kadar iyi? Azam ne kadar kötü. İş azamda. <gülüyor> iş kişinin, kişiliğinde aramalarında eğer bu dünya hayatındaki zamanını, yaşayışını, ömrünü, vaktini, faaliyetini, azletini kazanmak için macera toplamakta, cevap kazanmakta geçiyorsa dünyayı bilir. <gülüyor> Yine ne demek yol <gülüyor> için hazırlığını yaptı mı yaptı? Efendim, malzeme hazırlamaktır. <Gülüyor> Tabi, hepimiz bu dünyada yolcuyuz. Yani, seyahat etmekteyiz ve burada kalmayacağız, gidiyoruz. Asıl yerimiz değil. Hepimiz yolcuyuz. Yolcuya da yolun için malzeme lazım. Binek lazım. Hazır lazım, evde lazım, torba lazım, gizlem lazım, dikileri lazım, dikileri evet, közlerimiz yani, evet, olduğu yerlerde bunlar çok önemli de, evet. ama evde bile hamurta kalıp buraya giren bir insanda yine arabasına bir şeyler dolduruyor. O da giderse şeyler şeyleri düşünüyor, alıyor. Yani, evet. işte insan bu herhalde dünyada, bu darabı dünyada burada bir şeysizler ve bizler gibi yaşıyoruz. Yani, bu yaşamını, bu fırsatı hazinezine hazır malzene sevap hazırlamakta kolay yaşıyor. Dünya ne ki? Önce gibi dünyaya gitti, yaşadı, çalıştı, çabaladı, ibadet etti, artık kazandı. iyi gelmiş dünya. Her Yurduya Rafa'la dolu, Rafa'la dolu, Rıza'sını da sonunda karanışa kadar gönül boyunca çalıştı, durdu. Ne oldu öyle insanlar? Allah'ın bizi öyle de, de zannediyor. Dünyada bir kala yok. Dünyada bebaatın olmadığını son cümleyle zaten anlıyor musun? Dünyaya reddua ederdik. ...aldığı cevaplar anlıyor. Dünyada bir usul yok, insanların sevgisinde. Ve bir şey keşifte Arif Dünya'nın iman saftetliği Eğer dünya bir insanı adiletinden vazgeçip diyorsa, ...afiyetini unutturuyorsa, ...adilet için hazırlatılmıyorsa, Rabbanın rızası kazanmakta zamanını Kullanamıyorsa da dünyanın çeşitli alakası, olayları, cehetleri, fiilleri, manzaraları, güzellikleri, Rabbanın rızasını kazanmaktan bu kişiyi, kişiyi geride tutuyor. O zaman dünyaya e, kötü bir şey, en kötü bir yiyor. Şey evet, dünyanın böyle bir farklı var. dünyayı tanıyalım, dünyayı öğrenelim. Bu hayat da dünyayı nasıl bir vasfı var? İnsanın ahiretinde sattılan, ahirete hazırlanmaktan alıp koyan o yanlayan bir tarafı var. ne var hocam? Eğlencelerinde var. Evet. Ondan sonra işte Mert'in evet çok köyüye bakacağım diye Mert'in evet yaptığı tarihlerde var Mert'in evet, günlük Gündürlüğünde karşı bir olaylarda var. Dünya süsleniyor. Zinnetleniyor ki insanın tatlı geçiyor. Yani efendim insan diyor ki Cumartesi, Pazar olsun da biraz keyif yapsam. Yaz geldiğinde yılda, yılda, yılda, yılda, yılda asam da şöyle biraz bir yerler mi isterim ya? Türkiye'ye mi isterim? Yoksa İtalya'ya mı geçerim? İspanya'ya mı geçerim? Burada bilmiyorum. Yazıları nasıl geçiyor, burada lütfen geçerim. Yani güzel taraftan da var. Mandalın yere geldiği zaman evet güzel. Evet, evet işte. güzel bir teravihliyoruz ama evet kadar değerli böyle kenarları vesaire ...güler, emek evde kavramının tadını böyle evendim çiçekler vesaire bir vesaire... rengöşaya o zaman geliyor işte ay gidemiyor aslında diye o sonra tabii gece programları oluyor gündüz programları oluyor arkadaşlık salonları oluyor yaptıkları, eğlenceler, bilgiler, sefalar oluyor. Hadi gel bu seninle akşam karşı yere gidelim. Ne mi? Sormayız ki işte, gel bakalım. Gidelim falan. Ha, ya dün akşam ne güzel bir elini içerdik ya. İyi eğlenmişse var. Ben gündemde Bu bizim dünya hayatımızda, yaşantılarımızın içinde bizim huzurda giden, bizi oyalayan, bizi ailete hazırlatmaktan saptırsa kendisi zevkli işler de varmış. İşte onlara takılırsa insan, o zaman ne, ne kadar bir gün var. Bak, ahirete hazırlattıkları, ahirete onun ceza görebilmesine sebebi Cennet'in elinden kaçırmasına sebep olacak, cennetlere düşmesine sebep olacak. Kuralların hizabı, iqabına, azabına, iqabına uğramasına sebebi oluyor. O zaman ne kadar değil, azabı de güzel kuzucukları da yiyebesek de keşke ayaklarım 18'de gitmeseydi keşke de çok düşman olacak İnsanlar ailebette bilen bir insanlar yani ama ailedeki bir artık insana sözümüzde bir şey kat şerbi nederdir ki yani? Pişmanlıkların en tersi Agret'te hesap göründükten sonraki insanların pişmanlığı. Hesap görülmüş, cehennemiz olduğunu anlamı oradan pişman oluyor. Onu kıymet Çünkü oradaki o pişmanlıktan dolayı insana bir rütümü e, gördükten sonra, cehennemiz olduğunu analizdikten sonra efendim Allah ondan verhamet edecek değil. artık o cezayı çekecek. Eğer bu bir yemek olsaydı. Eğer bu bir yemek olsaydı, o zaman çok faydası var. Hayatta yaşıyorken bir insan pişirondur mu? Şövalyası var. Peygamber Efendimiz'den hadis-i ki: "Dört beni de yarattı beni yarattı dedi, ama Allah cene celer eder kabarın gün oluyor günler oluyor az günler ne zaman eder affet zaman istemzade bir zaman silah yarabiliyor affet yarabiliyor ben uğraş yarabiliyor esnaf zaman yarabiliyor yarabiliyor iki az Dünyada dünyaya hatta hatta daha ötesine insan yaptığı günahın kutsuğuna Pişman oldu da içinde bir pişmanlık, teşekkür etti mi? İki yanıyor, her bir yanıyor. Her tanrıyı. Ben bunu yapamayacağım ama alayım yani. Niye bir yine bir anket Niye efendim ki sen işte falan bir işi yaptın? Niye efendim istedim, istem bu da yaptık, geleceğim, güveneceğim o kadarı falan bir işi yaptım. Plan yaptım, harmanını yaptım, falan cevap bilmem müminlikler. Ben neyse. Ee, içine Pişmanlık dünyadayken düşüp de yüreğini yaktır mı? Daha diniyle, estağfurullah devletinden kalmadan Allah'ım sana affedirmiş. Dünyada bir pişmanlığın parçası var. Demek ki, düşünelim hatalarımızı, pişman olun. Pişmanlığımızı efendim, hissedelim. Hissettim ve dünyada parçası var. Ardınma, akibette parçası yok. Şevr-ı metabesi, en kötüsü, talih. Yerden hiyade edilir. Ahirletteki pişmanlığıdır. Orada pişmanlığı faylaşıyor. Bu dünyada olacaktır. İnsan bitti, iş işten Hatta bu dünyadayken bile, bu dünyadayken bile gözümden, perdeden kaldırılmadan önceki pişmanlık yedir. Ne zaman kaldırılır senin gözümden perdeler? Önce azından kaldırır. İnsan cennetlik cennetteki yerini görür, cennetlikse cennetlendeki yerini görür herde kalktık, artık belli oldu ne yapacağı. Onun için Müslüman insanın öyle ki tatlı olur. Ferraukun ve cennetin aninin bir rahatlık, bir hoş kokular ondan sonra da mücahit olarak cennet. Ama efendim kötü insansa onun yerinde azap göreceği yerler gösterilmek ürettiğinde ölüm hatta Yüzü üzere efendim böyle canı Vücudundan çalır, sürdürür, çıkartılıyormuş gibi çatır, patır patır çıkarmış. O da makamını görüyor. Kendini azaltıyor diye, yerini görüyor. Tabii çok düşünüyor. O zamandaki pişmanlık da faydası yok. Son nefeste, son zavandaki pişmanlık faydası yok. Kırağında müslüman olmasını görüyor. Hocam, kıramda müslüman oldu mu? Oldu. Kıramı çevrinde, yani müslüman olmayı biline getirdi. Ama şişten geçti acaba diyor. Kur'an-ı Hatta güzel örnekler veriyor. Bulacağız ama kaybet benim İsa'yı inandım. Benim Selamun inandığı o bir Allah'tan başka ilah olmadığını <gülüyor> şimdi ben de inandım. Ben de Müslümanla dedi. Ama Allah Şimdi bakın başlayalım kıymetli kalmadı. Neden? Perde baktık özünde. Gerçekten bir gördü. İmtihan bitti. Zil çaldı. Hoca hayırlısı nasıl bakalım? Bitti artık dedi. Yardım yapmak artık yok. Tamam. Kâğıtların toplanma zamanı geldi. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim. Peygambersel'den daha iyi sevmem. Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki iyi değil. Yapıyorsanız Hayır, nasıl yapıyorsanız tasaftan bu en ters sahibu ee, şahiyyum. Sen ödülü fakatı ve takşer fakatı. İyiliği, hayır, senatı, sevatı bir şey yapacağın ama ne zaman yap? Nasıl tavsiyeyle Peygamber Efendimiz? Tasanta. Tasanta değil. Sadaka Hayır ya, tasanat yap. Ne zaman? Ve en de sahih Sen sevatliyken, cimriyken, şahit cimri denir. Noktasız haline, şahit cimri denir. Yani şimdi sen Hani hayırlı <gülüyor> bir para gibi, nedeni bir para var, çıkartamıyor. hayra nedeni <gülüyor> neden cimli bir var? İnsan yani zor kazanıyor da, zorluk oluyor, hayra verdi de zorluk oluyor. <gülüyor> ha, o zaman gibi, fasat etmeyen de şahin bul, şahin içinde cimli duyguları kaynıyorken onları yenide fasat O zaman kim ediyor? Gelmeni Yaşayacağımız gibi var, mi? Elhamdülillah genci, e, benim binci madun kuvvetim yerinde. Elhamdülillah faslana vesaire ilk yaş yok. Evet, Türk gibiyim, sabah sabahım yaşıyoruz ve şöyle fakir, ölürken şeyler. Fakirlikten korktuğunda, yaralarını verirsen sonra ne gidecek çok evde çok olur. Ya vermiyorum ne gidecek? Alırım ki bize. Birader diye fakirlikten korktuğun zaman, yaşayacağın korktuğun zaman kazası diye. Şu zamanlara teyit etme, şu ölümlü zamanlara teyit etmek ki, can kırkumaza kırkumaza, kan boğazı geniş durur <gülüyor> durur <gülüyor> durur <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Hasta da ölecek. Ecelahmediler kovlanmışlar, yasını okuyorlar, yapıyorlar, gözünü açıyor. Hem Fransız yerdeki tarlayı Kuran kursu veriyor. Evet. Fransız yerdeki dilmeniği Kuran yiyebiliyor. Falan diye falanca bana verin. Şu mat oğlunun olsun, şu mat kızınlığı şu olsun, olsun, bununlığı be, o zaman ya bırakma ayıbına. Zaten onlarla onların diyor. Sen gittin, artık sen mirasa mı gireceksin? Sen gittin, ben, gittim, ben de, onun olsun demedim, ne olacak? O tabi gel onun için. Yine mirası bekleksin Yani o zaman bırakma diyoruz. Evet, Hazreti Olu Terim Kardeşlerim. Hayır, Hazreti evet, Olu Terim Kardeşlerim. Hayır, Hazreti Olu Terim Kardeşlerim. Baya pindiyken, cimgiyken, e, vermek istemezken, paketlikten korkarken, ya bu para bana, bana daire ayrıldım, ben elli yıl daha yaşarım, işim var, gücüm var filan derse, sıhhatiyken yaparım. Pişman olacaksanız, şimdi pişman ol. Düşünün saçını, şimdi pişman oldunuz mu daha estağfurullah, demeden Allah'a emanet ediyor. Ahirette pişman oldun da, kızım ediyordum. Ahirette, bütün insanların hepsi hidraya gelecek. Zaten bilip o hepsi anlayacak. Firavun'un, nerbud'u, kasir'in, hüçbük'i, azıbos'u, efendim... ...dımdımdım. Evet, hak. Bu hani siz inkar ediyorsunuz ya, dünyadayken... ...hak mıymış bu cihennet? Var mıymış hakta sen? Sahi'nin belaları arasında. Allah, Allah yemin ederiz ki varmış. Varmış ya, vardı ya. Dünyadayken peygamberler, bir de şu var diye? Bu cennet var diye bildirdi de inanmadı. Hadi canım, döndükten sonra mahvolup gidiyoruz artık. Kiymeti yok. bak, var mıymış? Varmış. Çok güç varmadık diyarlarım, evet. Gittik, bu hayat çok kıymetmiş. Hayat hepimizin sermayesi. Hepimizin sermayesi hayat. Bir sermayesi hayat, bir sermayesi da. La bina, Haklım gibi zenginlik olmaz. Çok büyük zenginlik olmaz. Neden? Akıllı insan çalışır, çamalar, dükkan kurar, iş yapar, uğraşır, dinlenir, ama akıllı kütüller, dinlenmiş, zengin olur. Çobanın çocuğu, zengin olur. Babasının çalıştığı çiftliği satın alır. Apartmanları satın alır. Efendim, niye insanlar çalıştırılır? Akıllı dinlenir, Allah'ın büyük dinlenir. Akıllı, akıllı gibi zenginlik olmaz. Akıl izni değil. Termale insan akıl sayesinde iman yükseltirken ayırıyor. Yok ben o yolda gitsen bu doğru olacak diye. Bilahı cevaptan ayırıyor. Ben o bilahı işlemem cevabın işi işleyecektir. Neden yapıyor bunu? Akıllı yani. Akılsız da bak ne diyor Peygamber Efendimiz Günahkar insanlara küsema diyor. <gülüyor> i̇ki Peygamber iki gövdeyle. Valla tek, tek tek tek, sondaki tek tek. demek? Şephîn, sen demek. İngilizce demek, anlıyorsunuz. Neden? Haklı olursanız antresin kürtüsü var. Kralıları var mı? Hocam kraladı var. Altın yan altında krala iğnesi var. Kolalı bir Niye var. Lacibet güzel elçesi var. Evet, bizim incelemek, görmek, görmek, et, görmek öyle diyoruz. Oraya gittin mi? O da biliyor var, bilmeni de var, malum var, beş bin, altı bin, dokuz bin, maaş var. O adam mı? Hatırlamıyor Aslına hiç şey söylemedim. Bunlar piramidlerde, kavurunlarda, nemrutlarda var mı böyle bir Bu adam ince var mı? Bu adam imaları var mı? Bu adam hakimiyetini tutmaya gidiyor. Kıvılcım, ailedeki bilen bile var. Kıvılcım, çok gibi böyle çok gibi durduruldu. Kıvılcım, kimin kızı? Boy. Ne ailedeki bilir, ne şevablı bilir. Aslında biz de paraların binini iğneler. para değerli var mı? Var mı? Parasız mı? Ne çok büyük olduğuna Daha başka bakalım Sen Sefil, Sefil, sef sef sef Beyiniz ne Seyrediği hayatı kaybediyor da büyütermiyor. Cennet elinden gidiyor da farkında değil. Cennetine düşükçe yanacak de o Buna akıl denir mi? Buna akıl denir mi? Buna akıl denmez. Akıllı olan insan, zarar verir. Kendisini koyuyor. En büyük zarar nerededir? Ahirettedir. En devamlı zarar nerededir? Ahirettedir. İnsan cehenneme düştü mü? Yüz binlerce selek Cehennemde yanacak. Bin müslüman cehenneme düştüğü zaman bile. Çarkı elbette iyi olacak tabi yerinde. Bir çift mi çarkı? Diyor ki konu aminin ki kapıları kapatınca arkasına böyle küfür Çapraz ayaklar dayatılacak, kapını açılamaz diye yani, anahtar öldürsen bile kapının arkasına kütleleri çabamız gitti mi veya dayadın mı? Bize bize dayamaz demeli, kapının arkasına içeride veya daya, dayadın mı? Öldürdün mü? Aşıldı mı? Cennetin böyle kapısı iyice evetin kapatılacak. O da söz cennetin evetinde demek ki bölüm yok ebedi bunu değineceksiniz. Ebedi deyince bunu değineceksiniz. Ölüm yok. Ölüm yok. Ölüm yok ki ölümden kurdunuz. Öldü. Şehirde evinde de deneyeceğim ki, hadi size kendi safayı buldunuz, ebedi saadeti erdiniz, tüm bir hafamidiz, siz bu şey de burada ebedi yaşayın Bunu anlayamayan bir akıllı değil. Bunu anlayıp, buna hazırlanan insan de akıllı Akıllı insan olur. Erkenin bir şu, zeki insan. insan. Çok hafif olur gözlemleriyle de menfaatini kollayabilen insan nefsine sahip olur. Men dâne nefsehû âmîle dîme abâdezine adilet için hazırlanır. Şimdi biz Cuma günü camiye gelmişiz, işi bırakmışız, zamand buluyoruz. Rahmandan da oruç Herkes giyiyor, yani kuram olmayanlar veya imanın ibadeti biz oruç tutuyoruz. Birlik paraları ödüyoruz, fukadaya veriyoruz, deçak veriyoruz, sadaka veriyoruz, hepimiz veriyoruz. Para alıyoruz, gidiyoruz. E bunlar neyse, yüzde on, yüzde beş, yüzde iki buçuk binel, canımızı veriyoruz. Hayraklar veriyoruz, adam yoksuna ödüyoruz. Canım yonuna feda. Allah yonuna feda olsun. Plan birerde cihat varmış. ne herhalde Ruz'a seninle ben cihane ediyorum. Ağzım hattı. Hayır değil. gibi canını veriyor. İnsanın canından bir nesnesi var. ya. en kıymet olan şeyin hayatı, canını veriyor. Şimdi bu canını veren şehitler, bu malını veren mücadeleler, hayır hasenat sahipleri, bu oruç tutanlar, bu hazret edenler, bu içi katılanlar... Ya bu yüzden sıcak, soğuk, soğuk suyu evde otururdum. Ardımda araba vardı. Haşa gittiğim zaman giriyorum, takılıyorum, teksif pazarındaki gibi sırtıma torbayı alıyorum. Hadi bakalım, bir şeyden yürü buradan yürü, rahat yok değilim Yani bu rahatsızlığı seve seve isteyerek para vererek gidip yaparlar, bu geceleri uykusuz kalanlar, yorgun düşenler, Allah yolunda her türlü felakarlı, diğer varlığa atsak, ona kadar atar. Onlara bir rahatlar. Ama bunlar ebedi sahabeyi kazanıyorlar. Sonsuz sahabeyi kazanıyorlar. Bitmeyecek, bitemeyecek sermayeyi kazanıyorlar. Cenneti kazanıyorlar. Hasta konu olan bunlar. Ötekiler, öteki o imansızlar, anilete hazırlanıyorlar asıl sefil, süpera, beyinsiz, akılsız, idraksız, zekarsız, <gülüyor> kafir, cadir, onlar neler? Onlar ayrı kazanıyor. Ya, yani bunlar yani İnreniyoruz onların da hayatlarından keyiflerinden, cesetlerinden, kavmalarından biren bu halde evet, inreniyoruz. İnremiyor mu? Allah ﷻ her şeyi Müslümanlara kana verdi ama bunu bırakmıyor. Üçüncü ise aç oranlar, açık oranlar. En hafifte yani bir Alman'dan veya bir başka insandan gelen farklı mı insan? Farkı var gibi görünüyor ama çok belirgin bir farkı yok yani Allah ﷻ Müslüman'a. Müslüman'a dünya nimetlerini de veriyor. Aslında bir dünya nimetlerini görmeyecek, imzahı kazanmak için her şeyini feda edecek ama dünya nimetlerini veriyor. Efendim, <gülüyor> dünya arasında <gülüyor> <gülüyor> neyse oradan yap. Nasip ederler. Dırt. İnsan dırtıyor mu? Allah dırtını yazmamış mı? Ne diyeyim sana? Peygamber Efendimiz diyor ki, senin Rızkını aradığın gibi rızkın da seni arıyor. Ecef'in seni aradığını bulduğun gibi nerede olsan bulacak. Bak şimdi yolda geleceğin arkadaş olması şurada o da yolu çökmüş. Ama nasıl çökmüş? Tam otobüs önleyken yani çökmüş. Otobüsü böyle içeriye sularmış diye gidince, eminince otobüs içine gitmiş. Şuradan çok zor kurtarmış. Dik içine ölmüş. Bak otobüs deyken içeri geldi. O da işte bildiğini hiç tahmin etmiyordu. Arda da onları. O da üstün arkası O da orada ölmüş. E gelen ömrü bitmiş gitmiş. Yani evreniz böyle oluyor. Allah sahibim hazretleri evreniz gözlüğünü açıp gerçekleri görenlerden ona göre mucize verenler daha iyiler, değil mi? İyiler sadece bir kişi yaptırdan farklı oluyor. Çünkü yaşayan birileri farklı oluyor. Hatta Müslümanlar daha mutlu ve daha bahsiye yaşıyorlar. Bunu ne yaşıyorlar? Stres diyorlar, gerildi diyorlar, bunalı diyorlar. Müslümanlar bunalıp gerildim e, olmuyor. Çünkü mealeme bir kaderi emin edilir. Kaderi inanan insan hafife diyor, bedava diyor, sıkıntıları. Hatta Peygamber'e beni bilmiyor ki alim bir Müslüman, akıllı bir Müslüman veranın da gelen başına gelen deldiği işlerin de nimet olduğunu bilir. Çünkü oradan sevap yazıyor. Hastalık geliyor, günahları sileyecek. Hastalık mükemmatı ne? Hasta oluyor adam. İlim inliyor. Ah ediyor, ah ediyor, midesi, sanıyor, bilmez ağrılar, atlar, bilmem neler. Hastalık ne? Hastalık Uyuklusu ibadet. Uyuyor, ibadet sevabı yazılıyor. Efendim şanlıca herkese gelmiş Cuma namazı kılmış evvelce. Şimdi hasta inmiyor. Yine Cuma namazına gelmiş gibi sevap veriyorsun. Hastanın uyuklusu ibadet. İlim tipsi tesbih. Duası mükecca. Hastaya gittiğin zaman ne diyeceksin? Geçim gözü düzeceksin. Sağ olup iyiyim diyeceksin. Bana dua ediyorsun. Neden? Oraya ben çıktım. Aslanın doğası müstecaf ona onlar. Duası bir, bir adamdı. Doğası İşlemediği muğtak ibadetlerini yapıyormuş gibi defterine sebatlar yazılıyor. Yarabbi bu kulun camiye giderdi beş vakitten. Orada cahilet ararını gidip patlaklık tepki için erdi. Günde bir gün kurar Devam bir şey de bunların Ey meleklerim. O kulun bunları yapıyormuş gibi yazmasın Neden? Bu gene hastalığı bile yapacak da hastalığı öner yapamayın. Yazın. Yapmalı şeyleri adeti olduğu için evvelce yakıyormuş gibi aldan sevap yedir. Sonra duası müstecah, başka müstehine bir sefaatı var. Efendim, günahları mahfur, mahfur edemek mahfuret olmuş dedi. Detteyerek avamları yaptı. Hani melekler yazıyor ya amellerimizi. Bunlar, gündemler, sesle, kumak, gündemler. Siz ne sanıyorsunuz ya? Ne sanyordunuz siz? Her yaptığınızı yazıyor ama. Yani gizli bir kamera konser. Sizin gizli gündüz otobüste evinizde, iş yerinizde yatağınızda yaptığınız her şeyi gizli kamera çekse, ondan sonra televizyondan herkes seyretti. Ne yaparsınız? Havardır ben orada. Yani benim bir kamerayla özel hayatım ne diye teşkilebilir başkasına? Ne diye benim, benim her halimi gösterdim? Yani dedim, ben pijabalıyız, efendim ben giyimliydim vesaire. Tabii yani iyi bir şey yapar ki mesela bir şey da, 3 kişiye 3 kişiye şey yapıyoruz, kırpıyor. Şimdi 40 kişiyi 40 kişiyi girdi kamerayla burada Almanya'da takipat varmışlar. 40 kişiler Ara katmandır da yanlış kalmadı galiba inşallah. 40 kişiden 100 numaraya gelenlerim. 40 kişiden 100 numaralı lavabo su, elini kalmadı sorun. Ordu yere gizli kamera koymuşlar. Ondan sonra da dışarıda evetim. 100 numaradan çiftte soruyorlar. Elini kalmadı mı kalmadı mı? 100 numaraya gidiyordum. Çift yere devam ediyorum 100 numaraya gidiyordum. Çift soruyorlar. Elini kalmadı mı kalmadı mı? Oturup silgin sahnesi yalan söylemiş. Yıkadım demiş. Demişler ki ama biz bilgi kameradan gökyüz yıkamadan çık. Bir tanesi dolayı kilitlik yapmış. Demiş ki yıkamadık, bilinmiyor ki. Yani dolaşmak için ben de bilinemeyiz. Ama o zingeli yıkaması lazım. Yani e, aslında bir tanesi öyle dolayı ilgilenmiş söylemiş. İlgilenmişler. Ötekiler demiş işte, ki yalan çıkıyor. Diyor. Gizli kameradan onu daha önce seyreden seyirciler, ne diyorlar? Şuna bakıyorlar, yalan söylüyor. Teybimizin gizli kamerası var, çok yarabbir. E, çok hoş bir işler. düşünüyorsunuz. Teybimizin gizli kamerası var, her şeyimizi, her işimizi, her söylüğümüzü, her haberimizi, <gülüyor> bu gizli közü bölümünde ağlam Hatta, Azerekte alamazca böyleler. Bak sen dünyada neler yapıldı, işte diyeceğim. Göreceğim. İki ki mali halde ha, ne yapıyorlar dinin e, sonruya e, da merak Bu nasıl yazılır? Nasıl yazılır? Menepler buldu, o gelen hepsini küçük büyük bir şey bırakıp bir sini, bir gün demeye bak, bir geçmiş ya, ya. diye yani yeryüzü temizleme, düzlense, yerin dibine baksalar bile temenni edecekler birbirine. Çünkü her şeyi şey yapıyor, efendim banda alınıyor. Onun için Allah sayıda hazretleri bir yerden görüp gürültü bilerek her işimizi Allah'ın rızasına uygun, Kur'an-ı Kerim'in yolunda, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun, yapmayı bize basit veririz. Kim görüyor? Kim? Kim görüyor bizi? Allah görüyor. Ben görüyorum. Derse olursanız onu olur, olur, Allah sizi şey Başka melekler var. Ücudun altı üç tane melek var insanın vücudunda. Ayrıca iki tane şatif melek var. Kıram ve şatifi yine yargı, var. Bu, bunun bir şey. Sağda, sağ da yine bir Solda gelir, amiri bu soldeki yazma yarar zaman ama yazmıyor. yararsın. Soldeki bir rahatlık veriyor, sadece çaba sarf ediyorsun. Sadece solda sen yürüyorsun, duruyorsun. Duruyor. Peki ne yapıyorsun? Her birisi diyor ki, her birisi de senince diye. Buraya kapatalım. Biraz beklerken adamın dediği işte eklemesini dedik. Şöyle söyleyecek, olur. Yaptığın işler işman olur. Ben ticaret bu işi yaparım. O senin gibi olurum. Rekabet altında. Burada bütçe yüksek. Bunlar mı görüyoruz? O zaman sonra çevremizdeki melekler görüyoruz. Her havayı boş mu sanmıyorsun? Mekanı boş mu sanmıyorsun? Hayır. Ahmet-i ki değil. Ve ben de hayır. Allah'ın meleklerine inandığı cümle. Görünmeyen nerefler var. Her yerde var. Her yerde var. Onun için ben biliyorum bu hiç, hiç şey değil. Sonra insana başka şartı var. Mekanlar var. Mekanlar insanın şahidi geliyor. Şanlı cinamesi 14 Mart'ta Cuma günü senin buraya geldiğine yarın şahidi geliyor. Cuma namazına geldi ben biliyorum. Üçüncü saatte oturduk. Üçüncü saatte oturduk. Mekanlar şahid. Mekanlı şahidi olur mu? Biliyorum. Bilmiyorlar, kulağını götürürler. Allah'ın herhangi bir her şeyi konuşturuyor. Her şeyi konuşturacak, her şeyi şahit edecek, mekandan gelecek. Ağaçın altında çoban, emredin evet, hırsızlık yaptığı elmayı yedi. Ağaç diyecek ki bu elmayı balayların tavrasından kopartan, dur benim altımda yedi. Mesela, katile mekan şahidi gelecek, melekler görüyorlar, mekanlar evet, görüyor, başka daha yakın şahit var. Allah dostu böyle organ diyorse şimdi adamdan geldiği gibi organları saytı gelecek insan aleminin. ya diyor. Eteşle de kendini bırakmayorsun. E, şey yani bundan geldiği gibi böyle. İnsan sadece kendini gören bir bakayım. O tarafta insandır. Ede, aile, görürüz. kalbi, tatlı fikri İnsanın hakkında hak nedir de demek, elinde de demek öyle derim. İnsanın hakkında şeriat yoktur. İyi şey yapmışsa, leninde şeriatı geçer. Kötü şey yapmışsa, haleinde şeriatı geçer diyecek ki ya biz bu benim bu sahibi Bu vücudun sahibi olarak ama o günahı şey Ya Elbette ki uzadı o arama. Araştıracak ki yolu da öyle. Sonra adam diyecek ki, ''Yahu kim eşittim aleyna?'' ''Niye benim aleymini şahit ettiniz?'' diyecek, ağzı atan adam. Onlar da diyecek ki, ''Elimizde mi şahit etmemek?'' demek. ta senâbâhu a'yüllezi, en ta seksûl'eşeyim.'' Her şeyi konuşturma hücreti olan Allah bizi konuşturdu. Konuştuğuyla konuşmamak mümkün mü? mi? Allah konuşturdu de bir göze, bir kullanan, bir dille, bir eden, bir aya. O Allah'ın elini tutmasın, konuşmasın mümkün, mümkün değil. Azası şayet değil. Tek konuşun, işimizi Allah'ın yol uygun hale getirme, çalışalım. Efendim e, okudu kardeş şehirlerden, Biz başıma gelen kardeş şehir var. Şimdi ona geçelim. Tabii Kur'an öğreneceğiz dediğim, oradan geçiyorum kardeş şehirde. Fenerbahçe sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüseyin radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre şöyle diyor. Kur'an ni Kur'an sahibine, kendisini okuyan kimseye ne güzel sahibidir, ne güzel şefaçidir. Şefaç gibi Kur'an-ı kuran Ne iyi şefaçidir kuran Kerim? Denizde okyananda değil. iki manaya gelir bu şeyler. Hem gelirlerin birçok manası oluyor ya. Mesela Türkiye'den diyelim ki çay dedim, küçük bardağı konudan kırmızı rengi meşhur var. E çaydan diye bir an çok o, o şey başka şey O böyle büzülüyor büzülüyor çalıyorlar. Her su gelir. Ha bak iki manası iki gelir. Yüz, yüz ne demek? Dost almadıktan sonra gelen rakam. Yok hocam, işte yüzü kıpkı mı zorunluş? Ha o maşar manası. Bak, aynı kelime, maşar manası oluyor. Maşar manası olabiliyor. Saniye, harapçada, bir manayla gelir, arkadaş. Arkadaş demek. Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bulunan olan arkadaşı gelir. Kimse de ne diyor? diyor? Sanif diyoruz, sahabi diyoruz, Asat diyoruz, sahabe-i kiram diyoruz. Bak o varlarsa. Sanif bir de başka ne maneye gelir? Malik olan varlarsa gelir. Bu evin sahibi de Ahmet efekti ve Mehmet efekti. O maneye gelir. Kur'an-ı Kerim hibrinden ne güzel şefa içilir. Yani Kur'an-ı Kerim ne zaman arkadaş ediyor musun? Var mı Allah arkadaşlar? arkadaşım? İyi misin? Kur'an-ı Kerim aramıyor musunuz? Barışık mısınız? Birbirinizi sever misiniz? Kur'an-ı Kerim'e sever misin? Arkadaş mı tıkıran bir yerine? Tamam. Bu Kur'an'ı diyerek arkadaşına ne güzel şey yapar. veya kral etmiş, okumuş. Mesela diyelim ki buraya gelmeden birisi içinde Allah kabul etsin. Kep suresi okunuş. bir insan okursa güne, yedi günlük günahını atla üç gün ihaletiyle. Yani on günlük günah. Yani bir atla bir üç gün daha etlenerek Aferin. Ha, Şimdi bir insan bu landsirinde, biri oldu, diğeri dediğim gibi şimdi kendi süresi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. En önemli biri de la alabiliyor. Böyle böyle kalıyor. İyice kıyamet gününe de esas kendi süresi bize de ha da bitirdi. Kendi süresini bitirdi şimdi bu kraliyetin, sahibi kim bu Çıktı, çıktı. olarak bu, bu kim Bunu ben okumuştum. Mesela. İşte camiye gelirken yaşlı söyledi okumuştum. İlahi olarak okumuştum. Asal mali kim anlatsa da gelebilir. Yani bizde mümkün. Ne kadar ne kadar güzel bir şefaat ki de Kur'an'ı sahibi için. Veya adınız artırır, dediğinle arkadaşlık eden kimse için. Işte. İki anlatsa mümkün. Yani bizim tercih etmiş, <gülüyor> bir sinemiz şey yok Ne zaman bu şefaat ki Kur'an'de ne var şevvali bizimle var. Ağrıtta yaşayacak. Ağrıtta şehparecek bu arkadaş. Ne diyecek? Gelmen diyecek. Ela mecburunda Kur'an diyecek. Ağrıtta şemalicek kendisi o kıyam elverdiye, elverdi. Kerisiyle ahmadi gelen dost olan yardımçı arkadaşının başının derdi. bu bu program ne şerhat edecek? Ne diyecekmiş? Gelin gelin yarın bir ekleyin. Yarın şu benim sahirmi ikram ediyor. Bak Allah Allah. Ne kadar meşhur? Ne kadar iyi bir ki ya şu benim, o, yani, şu benim arkadaşım Akbar ah, olan, sen buna icamet diyor. Allah mucizeci diyor. Buna icamet diyor. Allah ya sen bu halisi oturduktan sonra havuz olur ya. Çekinmiyorsunuz da, ben buradan sonra havuz oluyor. Neden bırakmış? Eksik oluyor. İcamet diyor olduğu kervan çalışmada, bronzların. Peynürlüsü taci kerame, şu benim koca da onunla birlikte şaşıyorsunuz. o, bu kabuk gibi, o Kur'an'ın arkadaşı olan, sahibi olan kimsenin başına keramet tacı Allah tarafından giydirildi. Niye mi giydirildi? Bu kıymetli tac? bu mücerdenli taç, niye giydirildi onun başına? Kur'an istedi, herhalde buna ikram et dedi. Kur'an'ın hazrına onun başına, o yücel herhalde, keramet tacını, Allah, selamet, ikram eder. İkram tarzını Allah başına iyi dedi. Bak şimdi siyakasına. Bak, maşaya dağıtın. Herkesi görecekler ama şu bunu giydiği taşta. Ne kadar güzel. Allah. Allah'ın birisini başına akilesin. Tamam. Sürme, Esul, Yarat, bize durum. Durum yok böyle. Bize ki, yarabbi. İkramı daha da artmış. Daha kötü. da. İkramının diğerleri değiştiriyor. Tehükser, ve tüm fizveten seramen. Üzerinde cennet hullelerinde keranet e, e, elbisesi devletli gider. Her birinde de birle kerabet köklü Artık Tamamdır. Bir diğer halde pul sebebi bir hullle cennet hullesi cehet etkisi ile getirilir. Tüm ve öbürün yararını Kuran'ın yanında bulunmadı. Başına sadece giydirdi arkadaşını, onu sevini, onu okuyanın başına Allah yalvardı yakardı. Sadece giydirdi eline de kendin biriformatını, emir-i bahsini, emir güzel, güzel erdi kılık kılıcı giydi, elini giydi. Lütfen bizi söyle. Ya bu daha fazla atar. İşte nasıl ikram edilir? Herde ya Rabbi bu kulundan razı ol. Bu kulu razı olup, bastıra bastıra, yalvara yalvara, Kur'an-ı Kerim'i okuyanı Allah'ın seyredersinin razı olmasını sağlayacak. Bir Müslümanlık Kur'an-ı Kerim'i okumak olur, bilmek de olur, Kur'an-ı Kerim'e çalışmak olur, tescil okumak olur, çocuklarını Kur'an ehliye içtirmek de olur, Kur'an-ı Kerim'i sevmek olur, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymak da olur, bedavadan olur. Ve olmaz. Daha başka da şeyler var tabi. Her şey Kur'an'da var. Her şeyin Kur'an'ı kelime var. Eğer sen Kur'an'ı kelime dikkatli okursan, hocamın Kur'an'ı kelime okuyor, bir şey var. Bismillahirrahmanirrahim, bu normal, Allah aşkına, benimle, benimle, benimle, bir şey var. Ne anladın? Arap çekilmem ne? böyle okumak, bu da cevap. Bu da cevaptan uzak değil. Kur'an'ı dinleyin, güzel bakınca da o, o kulağınızın yüzünden ya, sizin ellerinizin yüzünden, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir bu, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin, sana diyelim ki şeyin, Allah'ın sana diyelim ki, uygulamak istemiyorum, mesajı. Mesaj, tane, mektup, Allah'ın ipi, sarıldığın zaman seni kendine götürecek olan, efendim, işini girdiğin zaman senin bak, nızanla içlere ulaştıracak, Allah'ın nızasına ulaştıracak olan şey. Bunu okuyacaksın, anlayacaksın. Oya, nereden anlayalım, arka önemli. Oya'ya bineceksin, oya tutacaksın, oya terasyon edeceksin. şampiyonluğu sağlamak için. Yugoslavia'da, Arjantin'den, Denizilya'da antrenörde gidiyor da sen bu cenneti kazanmak için niye alacağız bunu diyoruz? Söyle bana, e alalım mı seni? Sıbrısladın mı sen Şamlıcılığında? Söyle bana, sen fena bak, gidi kazan, müslüman değil misin ya, gayrimci değil misin ya sen? Sen Allah'ın kerabını öğrenmek istemez misin? Sen Allah'ın felalılık, ahkanlılık yani istemez misin? Bilmiyorsun hocam, ama ben size koca al koca, baktım arzı ölüşüyor Şimdi de bu gençler Kur'an'ı isterseniz Allah'ın huzurunda ''Yaratı buna taş gittir, yarattı buna gittir, razı ol.'' Yavuz etseniz. Çoluk çocuğunuzu Kur'an'a isterseniz onu öğretebilirsiniz. Kendimiz Kur'an'ı isterseniz Her şey bu için Her türlü ev yedi, yasak, para, felak, sevap, cennetin yolunu bulmak burada. Cehenneme gitmekten kurtulmak burada. Onların terasını iyi öğrendi. Bundan bir tersiyet hocam, işte biliyorsunuz da emin beden başlıyoruz. Hızlısı yapın diyeceğim. Gerçekten yapmayın. Önürlük diyor. Bak o da üstün arkası. Çukuran öpüyor. Önürlük Yani ne zaman öpüyor diye ne Çabuk yapın bu işleri. Aramcıyı çabuk verin. Aramcıyı çabuk verin. Aramcıyı da Buraya gelir. Kur'an'a gelir mağarası da öğrenirken 10-10 ayet ayet, aşır aşır okullarmış, evet, Bu öğrendiği taktik edemiş. Alkış Cumhuriyeti insan mesaj. Ama 10 olursa, akşam akşam olursa, 3'er bir şey olursa, satan olur. Adam etrafına birileri geldi, kavga edecek, diyorlar ne diyor, teker de gelmeyelim. Yani, ben kabadayım, teker de gelmeyelim. <gülüyor> Ama ayeti güvenliyelim, satan olmuyor. Yani ayrıca insan, gurup gurup öğrenirse zaten Allah böyle 20 senedir Peygamber Efendimiz'de grup grup girmiş Necmen, Necmen diyorlar ki. Yazı sükümesi gibi, yazı sükümesi gibi girmiş, öyle. Hazretmiş sadece. Ezberlemiş, ezberlemiş. Onun için Kur'an'ın bir evini niye anlamak? Anlayacak şekilde anlamak başladığında böyle öğrenin. Yoksa biten kata, artık işleten rakon kurmasını öğrendim. Bir senede bir hatip izliyorum. Yetmez. Yetmez. Bu kadar, bu kadar dikkat edin. Kur'an öğrenin, ahlamını öğrenin, ahlamını uyun, Kur'an'a göre yaşayın. Allah Teala Hazretleri'nin mezasının yolunu bulun. Kazabını uğramaktan kurtul. Allah'a beraber geçelim sizi ve yakınlarınızı, ailemizi, sevdiklerinizi, hem dünyada hem ahirette aziz ve bahkeye eylesin. Sevgili, bilmezli, müslüman kardeşlerim. Subhani Rabbin Arabi Gizli Cana'yosu'nun. Esselamu aleyhi ve sellim. Ve